Kayın ölüm olduğuna göre diğer komşu, dost ve akrabaların beraberce oturmaları nasıl caiz olabilir? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz şeytan insanın kanının dolaştığı yerde dolaşır. Ben de sizin kalplerinize şer atar diye korktum buyurmuştur. Bina analeyh kadın tabiatlı adamın nikahlanması caiz olan kadınların yanına girmesi tamamıyla yasaklanmıştır. husus zamanımızdaki erkeklerin çoğu kadın tabiatli, kadınların çoğu erkek tabiatlidir. Bunun için bir arada oturmaları yasaklanmıştır. Asrı saadette kadın tabiatli bir adam evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş Ümmü Seleme'nin kardeşine, Ey Abdullah yarın Allah Teala Ta size taif-i ederse, sana falancanın kızını göstereceğim. Çünkü o kız, dörtle gelir, sekizle gider demiş. Gelirken vücudun kabarık ve şişkin yerleri dört, giderken sekiz olur demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar sizin yanınıza girmesin. Diğer hadiste, dikkat edin, görüyorum ki bu adam kadın tabiatli. Orada ne var olduğunu biliyor. Sakın sizin yanınıza girmesin buyurmuştur.''